Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Keşke savaşa hazırlansaydık. Allah'ım sana şükürler olsun. ''Bizi Beytullah'a kavuşturan, kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.'' ''Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdu senalar olsun.'' ''Ya Rabbi bizi Resulünden ayırma.'' Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla ''Hak geldi, batıl yok oldu.'' ''Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi.''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 Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekke'li müşrikler Kâbe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. 140. bölüm Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmühani'nin evine sığındılar. Kim o? Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebia. Hayırdır İşam? Ne işin var senin burada? İçeride konuşabilir miyiz? Tabii buyurun Sağ ol. Neler oluyor Haris? Muhammed şehri istila etti Hakkımızda ölüm emri çıkarmış Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin Sen onun amcasının kızısın Sen bizi himaye edersen Canımıza kıymaz Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde. Sakin ol. Muhammed size zarar vermez. Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun? O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömersin. İnadın mı? Evet... Muhammed'i yıllardır tanıyorsun Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir Neyse Sen bizi imayene alıyor musun Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek <gülüyor> Alıyorum Endişelenme İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın Benim evimde size hiçbir şey olmaz Bu iyiliğini unutmayacağım <gülüyor> Kim geldi Öğreniriz şimdi Kim o Abla ben Ali Kesin bizi almaya geldi bir şey olmayacak, sakin ol. Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var? Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin? Ama abla... Ben onları himayeme aldım. Bunu nasıl yaparsın? Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın. Ümmühani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince, peygamberimiz bu Ali'ye yakışmamış, senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Ümmühani geri dönerek durumu anlatmaya başladı. Resulullah size eman verdi. Bana da mı? İkinize de. Ama Ali benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti. Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim. Oğlanı bir sen aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı? Evet. Beni bağışladı mı? Evet. Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm Peygamberimiz çok merhametlidir Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama insan kin tutan bir varlıktır Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam O bir peygamber Allah'ın seçilmiş kulu Şu hareketlerinden sonra Ben de buna inanabilirim Muhammed'e bir özür borçluyum sana da şükran. Teşekkür ederim Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de Efendin'de bana merhametli davrandınız. Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu. Gittiğinde Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu. Demek Kabe'ye girdiler. Evet geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bugünleri görmedim. Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük. Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı Bugün matem günü Bugün Mekke'nin en kötü günü Belki de doğru söylüyordur Vah başımıza gelenler Haremin dokunulmazlığı ortadan kalktı Bütün şerefimiz çiğnendi Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı Bu günleri de mi görecektik O adam kim? Bilal bin Reba Ebubekir'in Bekir'in azat ettiği köle mi?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 Aklımızdan geçenleri bile biliyor Haris bin Hişam bir müddet sonra Peygamberimizin yanına giderek Onu selamladığında Peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum Peygamberimiz ona Seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun ''Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı.'' dedi. ''Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.'' Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. ''Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur.'' ''Haberiniz olsun.'' Mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır.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 Resulullah, Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı... ...manalı bir bakışla süzdükten sonra... ''Ey Kureyş topluluğu! Şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor...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 Gidiniz. Artık serbestsiniz. Bizi affettiğini mi söyledi? Evet. Serbestmişiz. Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum. Hak etmedik de değil hani. Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak... Kendi mülkümüzü genişlettik Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil Ne kadar da âli bir davranış bu Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik Ben affedemezdim Yıllar evvel şurada namaz kılarken Sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz. Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak. Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin. Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın.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 Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini barında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.